Başka dönem ne kadar 1 metremiz. Şimdi biz bugün 5 hareketin birleşkesi ona kompozit hareketler denir. Kompozit hareketin eee tema mesele konu üzerinde bir şey ayırt edip de keselim. Şıklardaki gerçekle kafar. Nesnelik beni yere bağlayan bir dakika kadar. O Biz matematik bilincez. Fiziği bileceğiz, kastronomiyi bileceğiz, tıplı bileceğiz, sosyoloji gibi. Yani bir minnilik almıştır. Minnilik demek ilim demektir. Üniversite üstü ne, nedir ona? Üniversite ne, üstü nedir ona? Neyse, üniversite üstü ne varsa var. Onu yapmak zorundayız. Bunu hissediyorum ben. O, o ilmi yapmak zorundayım. Ve bizimle bunu yapmak istediğimiz bu. Ufak da olsa size bir maya, bir dolu. Oysa yine güzel olur. O zaman hayatınızın eşidi de değişecektir. Şevdi de değişecektir. Kendi kendini anlayacaksınız o zaman. Ben neyim, ben kimim? Sonra kendi kendine cevap edeceğiz. Böylesin cevabı. Eskime ya edeceğiz ya. Müzik etkiden kadar müzikle tedavi var. Üç mevyanide müzikle var. Edirne, Amasya ve neyse mevyanide müzikle tedavi var. müzikten makam ve kök müzik ayrı ayrı hastalıklara çare. Rast makam karşı bilmeni hastalığına karşı hüzdan bilmeni, secah bilmeni diye. Bunu bilmemiz lazım. Ve bu makamda ayinler yaptılar ki, bu hastalıkları göze alınmış. ikinci Mahmud, e, ferah ve dergin demiş, kendine bir ferah bir o ferahı öpüldürmüş. Bilemiyorum yani, Muzi makamlarına, hepsinin ayrı bir hastalar tedavi O bugün şeyde, şey, ne, ne hastalığı, ee, sindirimi. Top kap inerken solda içere boşstasında oluş bey vardır. Profesör oluş bey.yesi sağ gider. Sağda da sağda tıbarı zamanında bir de aynı zamanda Bektaşi de gelmiştir. O bunu tetikler ve şimdi onun orada korosu vardı. Eski Türk şerşaman o sesi o, o çok iyi teklik etmiştir buna, doktor vermezler, hani ben, çocuk ben genç zamanı biliyor, şimdi o benim, çalmadığı saz da yoktur, utla çalar, tamrıda çalar, karnıda çalar, yani çalar. Bunu, bu sırrı evmek lazım, bu sırrı ermek lazım, bu da çalışmak, zamanımız yok bir bahane olmasın, yani. küçük küçük bir arkadaşımız, bir telefon tutulmuş eski çok eski Türkiye'de o gür Türklerde falan belki kıyametçi e, o, o ne diyor? E, tufan zamanındaki din kötü diyor. Benim hocam vardı, yolcukdayım. Aulban diye kendisi din zamanı tam bu çalıda. Ben de ondan konuşuyorum da ne zaman? Ne deniyor? Bana o zaman. Sümerlerin çargah makamını bildiğini ve çargah makamında bir eseri verdi. Onlarda çalıyordu, çaldım zaman rabiteli çaldı ben Çaldığını. Ay bugünkü bir işi, şey, çargah makamı gibi yani işi zor. E, ifadesi o bir makam. Bir bir bir özelliği var. Çargah ilk ilk esen çargah makamı okumuştur birer hadisi kabilen damlar çıkıp da ilk kez anı çarşaf makamı yapmıştır. Onun için çarşaf makamında şarkı falan pek yapılmaz. Uluksuz makam sayılır. Yaptığı zaman ya yaz yaz ya devriliyor, ya yangın çıkar bir şey oluyor. Onun için çarşafte bir eser yoktur. Bir nevi aynı vardır. Ay, ay şey ay e, diğer çarşaflarda ilâkları vardır. Mesela kudümün rahmeti yeniden bir. Çargah makamını sabah geçtiğinde bir, bir, bir, bir, bir ilahi vardır ki Mehmetler'de ilk, ilk okunan ilahi midir? Mehmet'i boşlarken bu ilahi boşluğu okunur. kulaklar ısındırılır. Ondan sonra Mehmetler'i sabah makamında nerede basarır? Bir imam e, şimdi öyle Enjülski, Süfri, İmam Türkler <Gülüyor> hadis an yani, ne, artık e, enjülsen, peki ede ede ede ede hadis kalmamış, seyahatte çıkmış, Kuzey Afrika, Kuzey Afrika Arabistan'da kalmış bir sürü, oradan Ortadoğu'ya bağda gelmiş, Bağdat'a gelmiş, o zaman da Bağdat hariber, e, meşhur. E, Meşru, Haluk Bey var ribabette. Neyse, onun geldiğini tabii duyuyorum orada daha daha Mekke'deyken seferi var ya geliyor. Tabii geldiği için de sarıya davet veriyor. Yemek geliyor. Yemekten sonra diyor ki e, acaba e, peygam erken hadislerinden biz de bir okusanız da kulaklarımızın kupası silinse, günümüz hoş olsa, e, Harun Eşit ölmüş olayım ben de. Harun Eşit, e, günümüz hoş olsa kalp biraz da nurlansa diyorum. Tabii efendim diyor. Ama bana bir empatik uğur getireyim diyorum. Bu, şimdi bu, Arapça halen dünyanın en zengin dinidir. En zengin de. O çölde o din nasıl gelişmiş bilemiyorum. Öyle ki o bahsettiğin şey orada yok. yok, o, o ağız o ağacan da var. Öyle bir din Arapça ve işlemesi çok kolay. Dünya bugün en gelişmiş dili adı Arapçadır. İngilizce dedi, İngilizce en sahtekal dinidir. İngilizce içinde akla soksan kelime yüzde beştir. Gerçekten mazada Arapçadır. İngilizce'nin gerçekten mazada Arapçadır. Size bir, bir sürü mesela bir şey vereyim, mesela böyle böyle. Star derdir, İngilizce star, Yıldız, herkese de Baba, peder, tadır, anamadır, maliyet. Onun gibi, yani de. Kötü doğa, kötü, kötü doğa. Bunu binlerce kelime söyleyebiliriz. İngiliz, İngiliz dilinde yüzde beştir. Arka'nın soktan, yüzde beştir. Gerçekten çaldı, çaldı. Hatta size ee, de diyor, bugünkü rakamlarını da Arapça olduğu size söyleyebilirim. Bana bunu kimya hocam gösterdi. Yıldız teknikteki, yıldız. E, İbrahim kimya hocam sekiba tane bana 30 bir, şey bir tersiyor şeklinde bugünkü rakam aracı yazsın. Şimdi bu değe sahiptir. Değeri bir. Bir rakam aracında aracı. 1. Kapıda Şöyle değil mi? Yan iki. 3. Şöyle bak. 4. Birin el el çabuk diyor diyor. Sonra dedi diyor. Bir beş faktördür. Altı, o da farklı, yedi. Şöyle, beş, sekiz var. E bunlar farklı, sıfır sıfır. Hiç Hani <gülüyor> e, bugünkü 4. rakamlar bile Arapçadan, Arapçadan çalmadık. Bir e, büyük negatlar var, atıyorum onları için Arapça çok büyük. Betavsa Bakan, Hı. hadi yani e, onun için arapça birçok kelime çevirirken yanlış çevirir. İnsanın işe gittiler annesi söylüyorlar. Ma fakiri mesleğime geliyorum. Bir kelime 5 5 aile geldim. Bugün siz işte okuyacak şeyle e, tasavvuf dersinde işte hani okumam, yanlış yanlış yanlış yanlış okuyacaktım. Bir türlü anlamadım, anlamadım. Hiç aracından geldi. Tamamca baktım. Kavuş'ta Arap'ı buldum. Ee, o zengin zengindir. Türkçe gibi o zaman, Türkçe hala fakirçülük var. Türkçe hala fakir, biraz Osmanlıca zenginleşmiş ama bizim öz bir fakir var. Ona böyle kabul edelim yani, ben bunun ağır, ağır duymam. Öyle olmuş ki, atalarımız biraz harfci dertliyip, bilmek bilmek vermişler ama sonradan İlmin değerini anladıkça, bir de Çin'lerine falan verildikçe, bana iman kıymet vermeye başlamışlar. Ee, Zaten Mevlana'nın bir Türkçe şiirine, Rahmet Abdi Vati Bey ok ok okumuştum. Bana ben çekişler bulunuyor zannettim. Daka tutup bir kelimeydi. İyi ki Hazreti bir parça yazmış. bir parça yazmasaydı, o, o yüksek bir de gelmezdi bize. Gelmez. Karşıklık çünkü karşılığı yok. Yani bu Türkçemizi zemletmek değil. Öyle. öyle. Ama sonra alınmış, almış. Hatta Cumhuriyet Devri'nde öyle bir devir geldi ki, kelimeler genel Türkçe oluşturdu. Bana şunu Atatürk'e rağmenli kendi yapışı bozdu. Bu, bu Gürgülmöz'de gene, gene, 37 36'a e meclis konuştum, dinleyin. Anılmı mümkün değil. Bismillahirrahmanirrahim, sonrası meclisi meclis, meclis konandık bir plakta vardı, dinleyin. Anlayacağımızı değil. O zaman oturduk, Güneş ilim teorisi diyelim, bir teorik oldu. Güneş diller, yani bütün diller Türkçeden çıkmadı. Deyince, iş, gene eski rayına oturdu ama bazı Aklı evvelle hala devam ettirmeye katıyorlar, kabul edememesi etsin. Esen Tanrı Uludur diye falan başladı. Hmm. Şimdi tutmadı ama korkudan müessüller, hatta bana şey, Yavuz Selim camisi müessene, işte adamla konuştuk ya, Münay'a çıktığım zaman başta içimden, Fezanı Arapça okuduğunda da Ondan sonra da Tanrı oğlu bölgede işte okudum derdi. E, tutmadı. Dil e, taş gibi şey değildi. Dil uyar. Dil, pamuk gibidir. Zaman içindeki keminin değiştirildi. Yani dil taş gibi değildir. Mane ana taş gibi değildir. Değiştir. Anadır, anne an diyoruz. Mesela Fatma, biz bizi mi buydu? Fatma demiştiniz. Ayşe. Ayşe'ye bize Ayşe demiştik ne güzel. Bu ne güzel. Dil kendi içinde onları halleder. İmdaki taş gibi bir yerde tak tatlı tuttuk, tak tuttuk konuşmaya evet. gerek yok. Yani anlayacağımız, dil yokluzu olmayacağız, tarife yokluzu olmayacağız, din, din yokluzu olmayacağız. Açık olacağız. Açık her şey alacağız. Ama özümüzü bozmadan, Öf, aile yapımızı bozmadan bunu alacağız. Ancak öyle yürürüz başka türlü, yürümek ne diyecekler. Bugün diyoruz ki bilgi sayar. Bilginin neye sayıyor ya anlamadım ben. Bilgi saplar desene de, hadi ver ki. Bir hafta evvel bir gazetede bilmiyim, ben okudum bir gazetede bilgi sayar doktordur diyoruz adam. Bilgisayar bir solucanın bilinen daha baktavlığıdır. Bilgisayarını kendileri senebilecek ama sık bir bilgi. Bilgi saymıyor yani. Bilgi saydık, saklıyor bilgi. Bizim dilimizdeki bu bir maceresi de, anahtarısı da. İşin aslında bugün işin işte, o şeyi, bana e, bakmasaydım gene ben böyle içimde rahatlıyım nasıl bekliyorum Türkler'e, nasıl anlatacağım diyordum. Ama işe, kavusa baktığım zaman işe hâsız çıkmıyorum. O zaman geldim, orada söyledim, anlatıyorum. Şimdi bu nasıl hem yemeyiz, diyelim, hem şu iş bitsin. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim